Dünya dediğiniz abiler, aha benim şu yüreğim kadar. Abiler hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsa o kadar. Boş verin ötesini, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Ey gözünü seveyim zeytinin, taze ekmeğin, çayın. Bakmayın benim de canım elbet çeker şöyle tereyağlı bir buçuk İskender. Yine de olsun, kesmedikten sonra selamı bakkal ender. Bir de bizim takıma gol olmadıktan sonra ve de en kıyağından bir şarkı patlatınca Müslüm baba. Ne gam, ne tasa, ne fırtına, ne kar. Boşverin abiler, paramız yoksa da haysiyetimiz var. Şimdi beni iyi dinleyin canımdan ötevede kıymetli sevdiğim muhterem arkadaşlar. Durumum ortadadır. Hayat bana da sağlamına harbi bir çelme takmıştır. Nevrim dönmüş, midem bulanmış, gözlerim kararmıştır. Cümlenize olan cümle borç edavatım üç vakte kadar askıya alınmıştır. Ha biraz idare edebilirseniz eğer ya bir de kahveci Nuri'den rica edebilirseniz kesmezse Tavşan kanı günde 3 bardak çayı Elbet bu feleğin paslı çarkı bir gün benim için de döner ve düşeş gelmese de gelirse eğer zarımız mesela bir dubara ve hele dört çağar işi kolayladık sayın ve de inanın ki abiler paramız yoksa da haysiyetimiz var. <gülüyor> Vay vay vay vay vay vay Dalgalan bakalım kız kulesi önündeki dalgalar gibi kalbim Hayıflan bakalım hiç kimselere belli etmeden geceleri yorganın altında Yazıklan bakalım bu da reva mıdır hayatının baharında bir delikanlıya Hep kısa çöpü ben mi çekeceğim Hep bana mı denk düşecek çarkı feleğin iflası Hep ben bileceğim başkaları mı kapacak 500 milyarı hep ben sevip eller mi alacak Aslı'yı, Leyla'yı? Batsın bu dünya, sen de mi Leyla? İtirazım var yalana dolana Ve ben böyle dolana dolana Ellerim cebimde, dudağımda ıslığı Başımda eski alemlerin sarhoşluğu Orhan Melit tadında basıp voleyi yürüyeceğim Hayatın sonuna kadar Hiç tasalanmayın abiler Paramız yoksa da haysiyetimiz var. Son bir kere öpmek isterim gözlerinizden, son bir kere sarılı bağlamak geçer içinde. Ama vicdan yapıyorum sanırsınız diye korkuyorum. Vallahi içinden öpmek geliyor en kral arkadaşlarımı. Ayhanışı, Sadri alışı, Erol taşı. Adamın gönlü şarkılar söyleyip unutmak istiyor garibanlı. Adamın canı hesapsız dostlarını çekiyor, dalgasız, dümensiz yoldaşlığı. Mahalle arasında gazozuna maç yapıp yenilmek çekiyor. Komşunun kızına mektup yazıp çarşamba pazarında el altında vermek çekiyor. Bazen sıcak ekmek, bazen seyyardan sabah boğaçası çekiyor. Adamın canı bağıra bağıra ağlamak çekiyor, gece mektaba karşı. Langadan hıyar bey olundan adam çekiyor. Ne yalan söyleyeyim biraz kırgınlık da var. Yine de boş verin abiler. Paramız yoksa da aşıyetiniz var. Dünya dediğiniz abileraha benim şu yüreğim kadar. Abiler hayat dediğiniz ne kadar gülebiliyorsak o kadar. Boş verin ötesin, sallayın gitsin dünyayı. Paramız yoksa da imiz var